Haplar diyor helal midir? E, caizdir. Eğer o haplar tıbbi yönden alimler İslam'da alimler diyorlar ki ister kadın olsun ister erkek olsun. Kadın mesela hayızlıdır. Hayızını tehir etmek için, geciktirmek için hak kullanıyor. Veyahut da efendim Ramazan geliyor mesela tam Ramazan geliyor hayızı geliyor. Burada ne yapıyor kadın? Diyor ki bu Ramazan'da oruçta mahrum olmamak için ben hak kullanabilir miyim? Alimler şöyle diyor. Diyorlar ki şu kullanacağın hap ister erkek olsun ister kadın olsun. Erkek cinsi münasebetini kuvvetleştirmek için kullanacağı haplar. Kadın hayzın kesilmesi için kullanacağı haplar. Veyahut da çocuk gelmemesi için. Çocuk, bazı kadınlar mesela 5 senede bir, bir çocuk getirmek istiyor mesela. Veyahut da yeni evlenmiş 5 seneye kadar çocuk getirmek istemiyor mesela. Bazı hapları kullanıyor. Burada alimler diyorlar ki şu haplar diyor ister erkekler ister kadınlar için olsun tıbbi yönden bir sakıncaları yoksa kadına ve erkeğe zarar vermeyecekse ey bu erkeği bu hapları kullanırken bu erkek akim olmayacaksa ve da bu kadın bu hapları kullanırken hayzını geciktirirken ve da nifastan şey yaparken ve da bir müddet çocuk olmaması için kullandığı haplar diyor kadına zarar vermiyorsa tıbbi yönden ve akimlik yapmayacaksa çünkü genelde bu hapları oluşturan nereden geliyor bu hepsi Avrupa ülkelerinden geliyor ve özellikle bunların üstünde Yahudiler müşriflik yapıyorlar ve bu tür hapları özel hamillikten dolayı hayzı geciktirmek için hap kullanan bazı kadınlar ondan sonra çocuk getirmek istiyorlar çocuk olmuyor Olur. çünkü rahmi tamamen tahrip ediyor o zaman bu kullanılacak olan haplar, haplar tıbbi yönden kadına ve kadının rahmine ve da erkeğe ve da erkeğin erkekliğine zarar vermeyecekse ileride ve şer'i bir şeyden yapılmışsa, ey değilseler, tamam mı? O zaman bunları kullanmakta bir beis yoktur. Yok, tıbbi yönden zarar veriyorsa bir herhangi bir hastalık şugur veya da o hatlar necis, necis ise veya da kadına ve erkeğe akimlik yapacaksa o zaman kullanmak caiz değil. Allahu aleyküm.